Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti tüm Müslüman aliminin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim tefsir dersimize geçen hafta kaldığımız yerden inşallah bu akşam devam edeceğiz. Evet en son. Şu Ara Suresi'nin 38. ayetine kadar gelmiştik İbn rahim Allah'ın kitabından okumaya devam ediyoruz. Evet, bilindiği üzere şu Ara Suresi neydi? 227 ayetten oluşuyordu. En son kaldığımız yer Musa Aleyhisselam'la Firavun'un bir mücadelesi vardı. Onu almıştık. Tekrar onun devamını getireceğiz bu akşam. Musa Aleyhisselam'la Firavun'un mücadelesi Bakalım neler olmuş Allah Azze ve Celle bizlere bu konuyla alakalı ne bilgiler veriyor. Evet. Auhi billahi minash-shaytanur Racim Şimdi Allah Azze ve Celle tabi en son sihirbazlarla bir araya geliniyordu, değil mi? Sihirbazlarla bir araya geliniyordu. Şimdi bakalım sihirbazlarla neler oluyor, neler bitiyor ve en son ne oluyor? Firavunun durumu en son ne oluyor? Bunu inşallah dile getireceğiz. Evet. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Böylece sihirbazlar diyor. Belirli bir günün bir vaktinde bir araya getirildi. Evet. Şimdi Allah Azze ve Celle bu konuyla alakalı yine bir başka ayet. Hayır biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar diyor. Bir de bakarsın yok olmuş gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size. Enbiya suresi 18. ayet. Yine de ki hak geldi batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. İsra Suresi 81. Ayeti kerime. Evet. Tabi Musa Aleyhisselam ile kıptiler arasında bu fiili karşılaşma ve tartışmayı yine Arap Suresinde, Taha Suresinde birçok ayet kerimelerde zikrediliyor. Evet. 39. ayette de Allah Azze ve Celle diyor ki ve قِيلَ لِلنَّاسِ حَلْ أنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ evet ve insanlara da sizde toplanır mısınız denildi. Şimdi Mısır'ın tabi çeşitli bölgelerinde e, toplayıp bir araya getirdikleri o sihirbazlar o dönemde insanların en ileri derecedeki sihirbazları. En ileri derecedeki sihirbazları. Bu sanatı en iyi bilenleri ve bu hususta insanlara en ileri derecede hayal gösterebilen kimselerdi. O sihirbazlar. Hayal gösterebilen kimselerdi. Sihirbazlar sayıca pek çoktu. Büyük bir kalabalıktılar. 12 bin, 15 bin, 17 bin, 19 bin. Yani bu türlü ne var? Rivayetler var. Evet. Evet. Daha sonra diyor ki İbni İsa, bunların başları ise diyor aralarında bulunan dört kişiydi diyor. Bu sihirbazların başı dört kişiymiş. Bunlar onların liderleri ve başkanlarıydı. O sihirbazların liderleri ve başkanlarıydı. Bu dört kişinin adı da diyor Satur, Azur, Hutayit ve Yasfi. Evet insanlar tabi o gün... Toplanıp bir araya geldiler. Yani düşünün büyük bir stadyum gibi bir şey düşünün. Stadyum gibi bir yerde ne yapıyor? İnsanlar toplanıyorlar. Acaba ne olacak? Yani bir tarafta Musa Aleyhisselam bir tarafta sihirbazlar. Bakalım neler olacak? Mesela Allah Azze ve Celle şöyle diyor. Umarız ki sihirbazları galip gelirse biz de onlara uyarız demiştiler diyor. O kişiler için. Evet. Yani onlar o toplanan kişiler umarız ki sihirbazlar galip gelirse biz de onlara uyarız. İster sihirbazlar tarafından ortaya konulsun, ister Musa aleyhisselam tarafından ortaya konsun, fark etmeksizin biz hakka uyacağız diyorlardı. Evet. Yani düşün, orada bir sürü insanlar yani bekliyorlar kime inanacakları. Yani bir tarafta Musa aleyhisselam var, bir tarafta ne var? Firavun'un Askerleri, firavun, sihirbazları değil mi? E, kim eğer ki hakkı ortaya koyacaksa biz ona inanacağız dediler çoğu kişiler. Evet. Daha sonra Daha sonra Felemme cea'e saharatu Kalu Evet. Bu sihirbazlar geliyorlar firavuna ve diyorlar ki ve diyorlar ki, لفرعون اَا inna lana, la ajran in كُنَّ نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ Evet. Eğer biz galip gelirsek diyorlar. Eğer biz galip gelirsek. Ne diyorlar? Eğer biz galip gelirsek bize bir ödül var değil mi diyorlar firavuna. Eğer biz buradan galip çıkarsak bize bir ödül var değil mi diyorlar. Evet. Daha sonra قَالَ نَعَمْ Evet. Dedi ki evet وَاِنَّكُمْ وَا اِذَا لَمِنَا الْمُقَرَّب۪ينَ Mukarrabin. Yakınlardan olacaksınız bana. Evet. Yani o takdirde siz elbette yakınlardan olursunuz dedi. Yakınlaştıracaklardan olursunuz. Yani eğer ki galip gelin siz bu Musa aleyhisselamı yenin burada ne dilerseniz dileyin. Yakınlarımdan olacaksınız siz. Evet. Daha sonra Musa aleyhisselam onlara şöyle diyor. Diyor ki Kale Musa el kuma entum mulqun Siz ne atacaksanız atın. Musa aleyhisselam diyor ki ne atacaksanız atın. Fe <gülüyor> el فعسيهم قالوا بعزة فرعون إن لنحن القابون. İplerini ve asalarını bıraktılar. İplerini ve asalarını bıraktılar ve ne dediler? Firavunun izzeti hakkı için. Evet, o sihirbazlar Firavunun hizmeti hakkı için muhakkak biz galipleriz dediler o sihirbazlar. Evet. Tabi hatta yani e, burada avamdan cahil olan kimselerin bir iş yaptıkları fakit bu filan kişi sayesinde oldu. Bu filan kişi sayesinde oldu. Demelerine benzer diyor halim. Yani bir iş yapacaksın kime dayanma güvenmen lazım? Allah'a ve celleye dayanıp güvenmen lazım. Allah'ın adına anarak başlamak lazım her işe. Evet. Yüce Allah mesela Araf suresinde şöyle buyuruyor. Diyor ki insanların gözlerini büyü, büyülediklerini ve onlara korku saldıklarını böylece büyük bir sihir ortaya koyduklarını evet Araf suresi 116. ayette buyuruyla buna işaret ederken Taha suresinde de şöyle buyuruyor. Yani, diyor ki bir de baktı ki onların ipleri ve değnekleri bu ayetle alakalı bir de baktı ki onların İpleri ve değnekleri büyülerinden ötürü kendisine yürüyorlarmış gibi geldi. Musa içten içe bir korkuya kapıldı diyor Allah. Biz ona korkma dedik çünkü üstün gelecek olan sensin. Sağ elindekini asanı bırak onların yaptıklarını yutacak. Onların yaptıkları ancak bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye giderse iflah olmaz. Evet. Allah Azze ve Celle Taha suresinde de onların bu durum ile alakalı ayetini böyle haber veriyor. Yine devam ediyor. Diyor ki فَاَلْقَا مُوسَا عَسَاهُ فَاِذَا هِيَا تَلَّا مَا يَعْفِكُونَ Evet. Musa Asasını bırakırıp bırakmaz onların hileyle yaptıklarını yutuverdi. O sihirbazların attıkları şeyleri ne yaptı? Yutuverdi. Evet. Yani onların yaptıkları büyüğü her bir yerden yakalıyor, bir araya getiriyor ve hiçbir şey bırakmadan hepsini ne yapıyordu? Yutuyordu. Evet. Yani düşünün o stadyum gibi büyük bir bayram yeri, bayram günüydü o toplandıkları zamanda. Ne yapıyor o anda herkes topla bir bakıyorlar ki Musa Aleyhisselam'ın attığı değnek koca bir yılan vermiş ve o sihirbazların oldukları şeyleri yutmuş. Yani ne olmuş? Hak batıla galip gelmiş. Evet hak batıla o zaman ne yapıyor işte galip geliyor. Evet. Daha sonra ne yapıyorlar bu durumda sihirbazlar? Bu durumda sihirbazlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki bak Evet sihirbazlar hemen ne yapıyorlar? Secdeye kapını veriyorlar. Evet secdeye kapanıyorlar. Bu durum karşısında. Baktılar ki ezildiler. Baktılar ki yenildiler. Yani ortada. Musa aleyhisselam galip gelmiş. Yani ne yapacaklar? Secdeye kapanıyorlar. Evet ne diyorlar o sihirbazlar? Sihirbazlar ne diyor? <gülüyor> evet alemlerin Rabbine. Evet alemlerin Rabbine iman ettik. Alemler Rabbine iman ettik. Rabbi Musa ve Harun. Evet Musa ve Harun'un Rabbine. Musa ve Harun'un Rabbine. Evet. Tabi yani sihirbazlar ne yaptılar? İman ettiler o an. İman ettiler. Gerçekten pek büyük bir iş ve kesinlikle ileri sürülecek herhangi bir mazerete meydan vermeyen bir belge susturucu bir neydi? Delildi. Evet. Çünkü Firavun'un kendileri aracılığıyla zafer elde edeceğini ümit ettiği ve galip gelmelerini istediği kimseler ne yapmıştı? Yenik düştüler. Evet yenik düştüler. Boyun eğdiler ve o çok önemli kritik zamanda Musa'ya iman ettiler. Musa ile Harun'u hak ile ve göz kamaştırıcı mucize ile göndermiş olan alemlerin Rabbi Allah için secdeye kapandılar o sihirbazlar. Evet. Bunun sonucunda Firavun dünyada benzeri görülmedik bir yenilgiye uğradı. Evet. Düşünsene o anda ne oluyor? O anda Firavun yeniliyor. Yenik düşüyor millet. Ka Kaç kişi toplanmış. Kaç kişiler yine herkesin ortasında Firavun yenilgiye uğruyor. Yani evet mesela Firavun Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti üzerine olsun güçsüz ve cüretkar birisiydi o Firavun. Evet bu sefer büyüklendi. Bile bile hakkı inkar etmeye, inatlaşmaya ve batıl inkarlı iddialarda bulunmaya yöneldi. Sihirbazları ne yaptı o anda tehdit etti. evet. Sihirbazları bu sefer ne yapıyor? Tehdit ediyor, onları korkutuyor, evet. Ne diyor? Taha Suresi 75. ayette bildiriyor Allah Azze ve Celle. ki gidiyor o size büyü öğreten büyünüzdür Musa Aleyhisselam. Bu Musa var ya size büyü öğreten büyüt büyünüzdür o, evet. Yani yine Arap Suresi 123. ayette bu şüphe yok ki ahalesini ortadan çıkarmanız için şehirde kurduğunuz gizli bir tuzaktır dedi o Firavun. Yükkında bileceksiniz. Demeye koyuluyor. Evet. Daha sonra Kale dedi ki lehu Ben size izin vermeden önce mi ona iman ettiniz? Evet. Firavun bu sefer ne yapıyor? Yani ben size izin vermeden ona iman ettiniz. siz O sihirbazları korkutmaya ve tehdit etmeye devam ediyor. Evet. Ne diyor? İnnehu la kâbirukumul lâdi sihir. Evet. Demek ki o size sihri öğreten büyünüzmüş. Fela saufa Yakında bileceksiniz diyor. Yakında bileceksiniz. La ukti "لعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ بَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ." Mutlaka diyor, el ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim diyor. O Firavun, o sihirbazlara. Evet. Ben size ben size izin vermeden gidiyorsunuz Musa'nın Rabbine iman ediyorsunuz, he? Eee. ve hepinizi toptan asacağım diyor. Ve hepinizi toptan asacağım ben. Evet. Yani sizin yaptığınız bu işte benden izin almanız ve hususta benim önüme geçmemeniz gerekiyordu ey sihirbazlar. Ben size izin verirsem o zaman bu işi yapardınız. Eğer yapmayacağınızı söylersem yapmayacaktınız. Çünkü emrine itaat olunan egemen yöneticiyim ben demişti. Evet. Yani değerli kardeşlerim Yani bizler çeşitli imtanlardan geçiyoruz. Çeşitli imtanlardan geçiyoruz. Yani bizler de mutlaka Allah dışında bir takım insanlar tarafından korkutulabiliriz. İşte neyle korkutulabiliriz? İşte seni hapise atar. Allah muhafaza düşünün. Bugün kafirlerin bu ülkeye bir ele geçirmeye kalktıklarında ne olur o kafirler? Bizi neyle tehdit edebilirler? Müslümanları, davetçileri diyebilirler ki seni hapise atacağım, seni asacağım, sana böyle yapacağım diyebilirler. Evet. Yani bunlar geçilmiş zamanlarda da ne oldu? Yaşandı. Bu ülkede, bu ülkede insanlar ne oldu? Asıldı. Bir şapka yüzünden veya bir başka bir şey için ne oldu? Bu insanlar asıldılar. Din adamları asıldı. Yani bu ülkede de yaşandı bu tip şeyler. Ama ne oldu? Burada önemli olan işte imtihan. İmtihanı kazanmak, mücadele bütün peygamberler Gönderildiği kavimler tarafından, o kavmin ilahları tarafından her zaman korkutulmuşlardır. İşte size şöyle yapar, size böyle yapar ama peygamberler ne yapmışlar? Korkmamışlar. Çünkü tevekkül sadece ve sadece kime yapmışlardır? Allah Azze ve Celle'ye yapmışlardır. Evet. İşte bizler de korkmamamız gerekir. İşte cezaeviyle, hapisle, her şey bir imtihan. Hepimizin başına her an her şey gelebilir. Müslüman hazırlıklı olması lazım. Müslüman hazırlıklı olması lazım. Evet. Daha sonra diyor ki Firavun onların el ve ayaklarını kesip onları asmakla tehdit edince o sihirbazlar ne dediler? Olsun. Zararı yok. Yani bunun hiçbir sargıncesi olmaz. İstediğini yap ey Firavun. Evet. Zaten biz Rabbimize dönücüleriz dediler. Evet. Kalûlâ Veyra inna ila rabbina munqalibun. Evet. Yani sen istediğini yapabilirsin bize. Zaten biz Rabbimize döneceğiz. Yani Rabbimize döneceğiz. Evet. Sen ancak bize bu dünyada bu şeyi yapabilirsin. Evet. O ise güzel amelde bulunanlara mükafatını Allah azze ve celle hiçbir zaman ne yapmaz, boşa çıkarmaz. Değil mi? Allah Azze ve Celle bir anda e, bir insanı bir yerden çıkartıp ne yapabiliyor? En başta olan yönetici haline de getirebiliyor yani. Belli olmaz bu işler. Yusuf Aleyhisselam mesela hapisten zindanda çürümeye başladı değil mi? Yani. Ama tabii ki yani bunların daha fazla hep İslamdı. Bunlar İslam halkında yani tevhid mücadelesi verdiler. Yusuf Aleyhisselam, diğer peygamberler olsun. Yani çeşitli imtihanlardan geçtiler. Bizde davamız İslam olması lazım. Yani Bizleri, biz cezaevinde yatacaksak İslam adına yapmamız lazım. Evet. Bu çok önemli. Yani dava, İslam olmalı. Yani hedef, Allah Azze ve Celle'nin dininin hakim olması. Yani Allah'ın dininin hakim olması için ne yapmak lazım? Mücadele vermek lazım. Evet. Daha sonra... Tekrardan diyorlar ki sihirbazlar inne netma u ayyagfira lana rabbena hataayena en kunna evvelen mu'minin evet biz gerçekten biz gerçekten ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin günahlarımızı yani o yapmış oldukları günahları Bağışlayacağını ümit ederiz diyorlar sihirbazlar. Evet. Yani neden? Çünkü onlar e, kavimler olan Kıptiler arasından en erken imana koşanlardı. Evet. En erken imana koşanlardı. Firavun ne yaptı? Hepsini öldürdü. Yani Firavun hepsini ne yaptı? Katletti o iman edenlere. Evet. Daha sonra tabi bu husustan sonra ve eha ina ila Musa en esri bi ibadi innakum muttabun Allah azze ve celle Musa'ya diyor ki kullarım ile gecelin yol açık. Haber verdi ona. Vahyetti. Muhakkak izleneceksin. Muhakkak izleneceksiniz diye ne yaptı? Vahyetti. Evet. Tabii Musa Aleyhisselam'ın Mısır ülkesinde kalışı ve orada Allah'ın delil ve belgelerini Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere karşı ortaya koyması buna rağmen onların bile bile inkar edip büyüklük taslamaları ve inatlaşmaları sürüp gitti. Geriye azap ile ibretli cezaya uğratılmalarından başka bir yol kalmayınca Allah Azze ve Celle ne yaptı? Musa Aleyhisselam'a bir gece Mısır'dan İsrailoğullarını topla ve birlikte ne yap? Onlarla çık git. Evet. Yani onlarla kendisinin götürmesine emir buyurdu. Musa Aleyhisselam da ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin dediğini dinliyor. Ve onlarla birlikte ne yapıyorlar? Yola çıkıyorlar. Evet. Daha sonra sabah olunca sabah oluyor. Ne diyor? Fe Firavun fil medaeni hasirin. Firavun şehirlere toplayıcılar gönderiyor. Evet toplayıcı adamlar gönderdi. Tabii şimdi sabah olunca firavun deliye dönüyor. Firavun deliye dönüyor. İsrail yollarının mahallelerinden giden gelen ses seda olmayanı görünce uykudan uyanıyor. Bir bakıyor kimse yok. Herkes basmış gitmiş. Evet. Firavun oldukça ne yapıyor? Öfkeleniyor bu duruma. Çünkü Yüce Allah onu ne yapmıştı? Ezelden helak etmeyi murat etmişti. Böyle yazmıştı yani. Onu ben helak edeceğim diye Firavun'un helak edilmesi daha önceden ne yapmış? Allah Azze ve Celle bunu yazmış. Evet. Firavun tabii çok süratli bir şekilde ülkesine toplayıcılar gönderdi. Yani nakipler ve hacipler gibi askerleri toplayıp bir araya getirecek kimseler gönderdi ve onlar gerçekten bunlar dediler az bir topluluktur. Yani bu İsrailoğulları çok az bir sayıda bir topluluktu diye seslendi. Daha sonra ve innham lana lagayzun evet. Onlar bizi gerçekten kızdırdılar. Onlar bizi gerçekten kızdırdılar. Ve inne le cemi'ul habirun. Evet. Biz ise uyanık ve tedbirli topluluğuz. Evet. Yani ne demek istediği o firavun? Biz her zaman onların gayilelerine karşı tedbirliyiz. Daha sonra Allah azze ve celle diyor ki böylece onları bostanlarından akarsularından çıkardık diyor. Evet. Böylece onları bostanlarından akarsulardan çıkardık. Evet. Fe ahrajnahum min jannati ve uyum ve kunu zib kerim. Evet. Böylece o, e, ve hazinelerle şerefli makamlardan. Ve hazinelerden şerefli makamlardan. Yani ne demek? Firavun ve askerleri bu büyük nimetler arasından cahime gitmek üzere çıktılar. O yüksek köşkleri, bostanları, bahçeleri, ırmakları, malları, rızıkları, mülkü, dünyadaki yüksek makam ve mevkilerini ne yaptılar? Geride bıraktılar, terk ettiler. Bastılar Musa selamın arkasına ve İsrailoğullarını yakalamak için. Evet. Bütün her şeylerini geriye bırakarak onları yakalamak için ne yaptılar? Yola çıktılar. Evet. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Kezalik işte böyle diyor. Kezalik işte böyle. Ve evrazna ha beni İsrail. Biz de onlara İsrail oğullarını mirasçı kıldık diyor. Evet. Yüce Allah'ın şu buyrukları da böyledir. Ne diyor mesela Arap suresinde zayıf düşürülmüş kavmi de bereketlendirdiğimiz yerin doğularını da batılarına da mirasçı kıldık diyor. Rabbinin İsrail oğlanı olan o pek güzel vadiyi sabretmelerinden ötürü eksiksiz bir şekilde yerini buldu. Firavun ve kavminin yapmakta ve yükseltmekte oldukları binaları ise darmadağın ettik diyor Allah Azze ve Celle. Evet Yine Kasas süresinde biz o arzda zayıf düşürülmüşlere lütuf vermek, onları önderler yapmak ve onları mirasçılar kılmak istiyorduk. Ve onlara arzda güç ve imkan verelim. Firavuna, Haman'a ve ordularına da onlardan korka geldiklerini gösterelim. Evet. فَاَتْبَعُوهُمْ <gülüyor> مُشْرِق۪ينَ Sonra güneş doğarken, güneş doğarken onların ardından gittiler. Evet. Yani o güneş doğduğunda ne yaptılar? Onlara yetiştiler. O Musa ile selamla İsrailoğullarını ne yaptılar? Yetişiyorlar. Evet. Daha sonra, "فَلَمَّا تَرَىَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَسْحَابُ مُوسَى إِنَّ لَمُدُورَكُنَّ". İki topluluk birbirini görüyor. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları işte şimdi kıstırıldık dediler. Eyvah eyvah yandık. Firavun geldi askerleriyle beraber. Yani şimdi yandık dediler. Kıstırıldık. Evet. Çünkü onlar da denizin kıyısına kadar ne yaptılar? Varmışlardı Firavun'un askerleri. Söz konusu olan hangi deniz? Kızıl Deniz. Kızıl Deniz. Önlerinde de deniz var. Önlerinde de deniz var. Firavun askerleriyle beraber onlara yetişiyor. Evet yetişiyor. Bundan dolayı işte onlar ne diyorlar? İşte şimdi kıstırıldık. Şimdi yandık işte. Firavun yakalayacak bizi. Evet. Daha sonra ne diyor Musa Aleyhisselam onlara cevap olarak Kale kella asla dedi ki onlara asla اِنَّا مَعِيَا Rabbi سَيَهْد۪ينَ Evet. Muhakkak ki Rabbim benimledir. Muhakkak ki Rabbim benimledir. Bana doğru yolu gösterecektir dedi Musa Aleyhisselam kavmine. Evet. Yani sizin bu korkup çekindiğiniz var ya hiçbir şey size zarar veremeyecek. Evet. Çünkü sizi buraya alıp getirmemi emreden Allah Azze ve Celle'ydi. Evet. O yüzden korkmanıza gerek yok. Sakin olun. Evet. Sonra tabii 63. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Diyor ki biz de Musa'ya biz de Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Ardından deniz ayrılıp her bir tarafı büyük bir dağ gibi oldu diyor Allah Azze ve Celle. Evet şimdi Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselamın şey, kardeşi de öncü birlikler arasındaydı. Beraberinde Yuşa bin Nun ve Firavun ailesinden iman eden kişi vardı. Musa aleyhisselam ise... Artçılar arasındaydı. Birden çok müfessirin zikrettiğine göre onlar ne yapacaklarını bilmeksizin yerlerinde durdular. Yuşa bin Nun yahut Firavun ailesinden iman eden kişi Musa aleyhisselama Ey Allah'ın nebisi Rabbim sana buraya gelmeni mi emretti demeye koyuldular. O da evet diyordu. Firavun ve askerleri oldukça yaklaştı. Aralarında ancak çok az bir mesafe kalmıştı. Tam o sırada Allah, Nebisi Musa Aleyhisselam'a asasını denize vurmasını emretti. Evet. Musa Aleyhisselam da ne yapıyor? Asasını denize vuruyor ve Allah'ın izniyle ayrıl diye emir veriyor. Allah Azze ve Celle denize. Evet. Daha sonra 64. ayette diyor ki Allah Azze ve Celle... ve azlafna famma'l ahirin de buraya yanaştırdık diyor. Evet. Yani ötekilerini oraya, ötekilerini de oraya yanaştırdı Allah ze ve celle. Şimdi bunlar Firavunu ve askerlerini denize yaklaştırıyor değil mi? Allah Azze ve celle. Evet. Onun yakınına gelmelerini ne yapıyor Allah Azze ve celle sağlıyor. Evet. Daha sonra ve en Musa ve men ma'ahu ecmein. Sonra Evet. Yani Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtardık diyor. Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk. Evet. Yani Musa'yı İsrail oğullarını onlarla birlikte olup onların dinlerini kabul etmiş olanların ne yaptı Allah azze ve celle kurtardı. Onlardan hiç kimseyi helak etmedi. Firavun ve askerleri ise ne oldu? Suda boğuldu. Onlardan helak olmadık hiçbir kimse kalmadı. Evet. Hatta orada ne diyor Firavun? Diyor ki Musa'nın Rabbine diyor iman ettim diyor değil mi? En son Bakıyor ki dalga üzerine doğru kapanıyor. Diyor ki Musa'nın Rabbine iman ettim diyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Şimdi mi? Ben sana daha önce ne yapmıştım? Deliller sunmuştum. Sana peygamber gönderdim. Neden iman etmedin? Evet değerli kardeşlerim. O yüzden bizler son nefesimizi beklemeyelim. Evet son nefeste Firavun iman etti. Ama Allah Azze ve Celle kabul etmedi. Vakit varken... Ölüm gelmeden önce hepimiz ne yapalım? Rabbimize dönelim. Rabbimize samimi bir kalple, ihlasla dönelim, tövbe edelim geçmiş günahlarımıza. Evet, Firavun dediğim gibi nedir? Son nefeste, ölmeden önce yaptığı iman onu ne yapmadı? Kurtarmadı. Evet. su da boğduk diyor Allah azze ve celle daha sonra inne fi varikela ayet şüphesiz diyor bunda bir ayet vardır diyor Allah azze ve celle evet şüphesiz bunda bir ayet vardır ve mekana ekferuhum mu'minin fakat çoğu iman etmediler evet yani bu kıssada, anlattığımız kıssada Allah azze ve cellenin bize zikrettiği bu Musa Aleyhisselamla Firavun arasında geçen kıssada bizim için neler var hayret verici hallerde Allah'ın mümin kullana yardım ve desteğinde kesin bir delil ve bir delalet ve en ileri de de ne var bir hikmet var evet daha sonra şüphe yok ki Rabbin aziz değil rahimdir evet burada duralım inşallah daha sonraki dersimizde İbrahim Aleyhisselam'a geçeceğiz. 69. ayetten almak üzere İbrahim Aleyhisselam'la babasıyla mücadelesi var. Bir de şimdi bir sürü şeyler. Evet tabii yani bunlardan ders çıkarmak lazım. Yani Allah Azze ve Celle koca firavunu helak etmişse yani şimdiki firavunları haydi haydi helak eder. Yani bakın bakıyorsun kafir beldelerin başındaki insanlar değil mi? Müslüman düşmanları, Müslümanlara eziyet eden, zulüm eden bir sürü neler var? Firavunlar var. Firavun tipli insanlar var. Yani Allah Azze ve Celle Firavun'u atmış? Helak etmiş. Yani diğerlerini de helak eder. Ama ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Onların azgınlıklarını arttırıyor ki ahirette onların azgınlıklarına karşı daha, daha çok ne versin? Ona azap versin. Bu iş böyledir. Evet. O yüzden değerli kardeşlerim yani bizler bu ayet-i kerimelerde çeşitli bizler için imtihanlar var, ibretler var. Rabbim bunlardan dert çıkarıp hayatımıza çekil düzen vermeyi bizlere nasip eylesin. Evet tekrardan inşallah başka bir günde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve tuvbile.